Diyet psikolojisi daha doğrusu diyetin değil de diyet yapanların psikolojisi sevgili dostlar. Sizlere yeme bozukluğundan ve diyet yapanların psikolojisinden söz etmek istiyorum bugün. Anoreksiyel, nevroza, anoreksiyel nevrozadan bulunuyoruz. Nervozadan ve tıkanırcasına yeme bozukluğu tam bir kategori olup olmadığı tarzıdır. Ancak tıkanımcasına yeme bozukluğundan söz edeceğim. Şimdi birincisi e, erkeklerde de olabilir ama yüksek e, oranda e, genç e, hanımlarda genç kızlarda ortaya çıkıyor. E, anoreksiyon nervoza genç kadınlarda ortaya çıkan anoreksiyon nervoza. Duygusal nedenlere bağlı. Bir törtre Fakat duygusala şunu eklemekte herhalde yarar var. Duygusal, virgül, biyolojik ve zihinsel nedenlere bağlı iştah kaybı. Yemek yememe. Kişide iştah kaybı vardır. Ancak yemeklere ilgi sürmektedir. Yemek kitaplarını okur, yemekler yapar ama kendi yemez. Analiksel nervozada dört boyut karşımıza çıkıyor. Bir- Kişi zayıflamak istiyor. Şimdi bu başlangıçta iyi bir şey. Hepimiz isteyebiliriz. Hepimiz, ben de, kadın, erkek, pek çok kişi kilo vermek istiyoruz. Bir, kişi zayıflamak istiyor. Ancak, şimdi herkes için geçerli olan bu kilo verme isteği, bu sıkıntı, rahatsızlık durumunda. Analeksel nervozada yanında şunu da getiriyor. Kişi normal kiloda olmayı reddeder. Kilosu fazla olan rejim yapabilir ama normal kilodaysanız e, bu rejim gerektirmez. Normal kiloda olmayı reddeder, çok az yer, arada kendini zorla kusturur, yediklerini çıkarır. Parantez, eski Roma'da olduğu söylenir, yatarak yiyorlar, çok yiyorlar. Dünyanın dört bir tarafından ahçılar yeni yemekler açtılar yeni yemekler getirmişler. Baharat yolunun yüksek ihtimalle Roma'nın damak zevkini tatmin için ortaya çıktığı söylenir. Yiyor, yiyor, yiyor ama dağıtında bakmadığı 10-15 tür yemek var. O zaman gidip bir şekilde kendini kusturup yöntemleri söylemek istemem. Kusturuyor, geliyor, tekrar yemeğe devam ediyor. Yani Yemek yemek e, hani denir ya yaşamak için mi yemek, yemek için mi yaşamalı. Yemek yemek için yaşıyorlar adeta. Şimdi paransızı kapattık. Birinci basamak zayıflamak istiyor. Normal köyde olmuyor. Reddediyor. Az yiyor. Anoreksiye, nevrozaya, dandınızlar hep e, gençler, kadınlar, e, genç kızlar. E, hatta zaman zaman müsil kullanırlar. Kilo almayayım diye. İki, kilo almaktan çok korkar. Hızla kilo verse bile korkusu azalmaz. Aşırı egzersiz yaparlar. Üç, menstruasyonlarında yani ay başı dönemlerinde e, gecikmeler olur, atlamalar olur veya bazen tamamen kaybolur. Dört, bu sıkıntıdan muzdarip olan gençler. Gerçek algılarını bir ölçüde yitir, yitirirler. Bedenleriyle ilgili gerçeklik algısını yitirirler. Çok kilo vermiştir, aynaya bakar. Bazen görüyorsun işte sıfır beden merakından ötürü... E, kollar, bacaklar çok incecik olmuş. Siz dışarıdan objektif bakınca onun zayıf olduğunu görüyorsunuz. Kilo vermiştir fakat aynaya bakar. Kendini kilola algılar. Şimdi burada... Düşüncede gerçekten kopma söz konusu beden algısı bozulmuş kilo vermiş çok zayıflamış ama aynaya bakıyor ben kiloluyum diyor burada sadece bir rejim yapma diyet yapma değil bunun ötesinde bir duygusal ruhsal bir sorun var biliyor muyum ya da sevgili arkadaşlar bu kelime Yunanca kökenlidir. eee Teşbitte hata olmasın yani öyle söylemiş zamanında bu kelime bulunmuyor kelimesi öküz gibi acıkmak anlamına geliyormuş eski Yunanca'da Bu sıkıntıya düşmüş kişiler genelde kısa bir süre içinde çok yerler yedikten sonra kendini kustururlar. Normal yemiyor. hızlı yiyor, çok yiyor ve bir şekilde kusturuyor. Çeşitli yöntemleri vardır. Aşırı egzersiz yaparlar. Blomio da iki tip karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi yediğini çıkaran tiptir. İkincisi ise daha hafif bir tip. tip. Yememe ve aşırı egzersiz yapan tip. Bir de tıkanırcasına yeme bozukluğu vardır. Tıkanırcasına yemek yeme bozukluğu. Çoğunlukla bunlar mutfaklı oluyor galiba yarıdan çoğu ayakta, tek başına hızla çok yiyor ve adeta tıkıştırarak yiyor. Mutfakta, ayakta ama özellikle tek başına, ortamda başkası yokken, bir sofrada değil, tek başına, adeta tıkıştırır gibi tıkış sıkış yiyor. Bazen bu durumdaki kişilerin ceplerinde, efe marul yıkanmış marul. Efe marul, ee, haşlanmış brokoli, kabuğu soymuş, haşlanmış lop yumurta. İki üç tane yemiş, bir tane cebine koymuş. Yedek diyerekten. Bu görülebilir. Yeme bozukluklarının muhtemel dört nedeni vardır değerli dostlar. Muhtemel dört nedeni. Bir, kalıtsal faktörler olabilir. Bir, faktörler olabilir. Kalıtımsal yatkınlık olabilir. İki, ailenin yanlış beslenme alışkanlıkları olabilir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Birçok e, anneler, babalar diyorlar ki... ...hocam bu çocuk sofrada yemiyor. Sofrada yemiyor. Yemiyor mu? Yemiyor. Ülkü işte köfteyi, çorbayı, sebzeyi yemiyor sofrada. Onun dışında bir şeyler atıştırıyor. O zaman şunu söyleyecek aile... ...illa aynı saatte olması gerekmiyor... Kabalama bir saate kahvaltı işte 8 diyelim öğlen yarım 13-13.30 sofra kuruldu. Yemiyor canım benim birazdan sofrayı toplayacağım. Yemedi sofrayı kaldırıyorsunuz. 13.30'da sofra kalktı. Saat 15'ti birkaç saat sonra ben acıktım dediği zaman çoğumuz ne yaparız sevgili de, ama Türk acıkmış. Hemen sofrayı tekrar kurarız. Hayır yapmayınız. İş yerinde siz öğlen yemeği yemezseniz acıktınız diye size 15.30'da tekrar sofra kuruyorlar mı? Yok. Yemekhane kapanmıştır. Saatinde yiyin diyorum anne babalara. Şimdi doğru beslenme alışkanlığı. Saatinde yiyin. O da alışacaktır. kimse deyip hocam çok denedik. Kesin saate falan bağladık. Yemezse kaldırdık. Ama bu yine yemiyor. Bu durumda sevgili dostlar muhtemelen o ailede abur cubur vardır. Öğlen yemek, yarım cips, bir püsküvit, bir gofret, bir incir, bir fındık, bir fıstık, bir jips daha. Çocuk Sofya oturup köreli, tabaklı, kaşıklı, çatalı yemek yemeden böyle kıvır zıbırladı hayatını sürdürebilir Evde abur cubur olmamalı. Ara öğün olmalı. Ana okullarında ara öğün vardır. Ara öğün olacak. Nedir? İşte biraz kuru yemiş, Efendim biraz süt, bir ufak bardak süt, işte bir meyve, bir mandalin, bir yarım elma. Ara öğün başka. Ara öğün olsun. Fakat öğle yemeği ile ara öğün arasında abur cubur olmayacak. Biz yetişkinler, anne babalar, acıktık, elimiz hapsaz, yarım gafla, bir fındık, bir ceviz, bir incir, iki tane cips, televizyon karşısında. Hocam bunu yaptığımız zaman o evde kötü bir beslenme tarzı var demektir. Çocuk bundan etkileniyor. Bu oldu diye hemen yeme bozukluğu ortaya çıkacak değil ama en azından dengesiz beslenecek. Paransi kapattım tekrar deniyorum. Yeme bozukluklarında bir kalıtımsal faktörler olabilir. İkincisi ailenin beslenme alışkanlığında sıkıntılar olabilir. Üç... Toplum zayıf olması yönünde kadına doğrudan ya da dolaylı baskı yapar. Toplum kadınlara doğrudan ya da dolaylı baskı yapar. Nasıl? Şimdi direkt değil. Bir kadının düzgün olması, düzenli olması, saçı daima bakımlı olacak, çorabı kaçmayacak. Bunun arkasında şu var. Toplum erkeğe daha toleranslı. Erkeğin çorabı kaçabilir beyler. Bizim çorabımız kaçsa ne olur yani. Gözükmez zaten. Pantolon var. Ama bir kadın kaçmayacak. Daima düzenli olacak. Zayıf olacak. Toplumda bir baskı var. Genelde Mart, Nisan, Mayıs ayları hanfendirin. Özellikle rejim yapmaya, her sene rejim yapmaya çalıştıkları aylardır işte plaj mevsim olacak. Geçen yılki moyağının içine girer miyim, giremez miyim diyecekler. Şimdi bir şey paylaşmak istiyorum. Lütfen beyler, izlemekte olan beyler alınmasınlar. Ben de erkek olduğum için yani aslında ucundan kendimi de hicvetmiş olabilirim. Onun için beyler darılmasınlar. Şimdi dünyada ve Türkiye'de araştırmalar var sevgili arkadaşlar. Kadınlar, hanımefendiler kendilerini beğenmiyorlar. Çünkü onlara hep güzel olmasın, hep bakımlı olmasın denmiştir. Şimdi bakarım, düğün oluyor düğünlerde. Sizi merkeze alırlar, fotoğrafçı çeker. Şak şak şak çekti. Az sonra fotoğrafı tabi eder, getirdi, getirdi. Kendimize çok önem veririz, onu da beğenmeyiz. Özellikle hanımefendiler. Kendimize çok önem veririz hanımefendiler kendini, çok önem verirler doğaldır ama onu da beğenmiyorlar bu çok kötü bir ikilem daha sonra tekrar değineceğim ikilem fotoğrafı eline alan düğündeki fotoğrafı eline alan ortada sadece kendisine bakar onu da tövbe beğenmez. Ay ay ay, ay, ay. Uu, çok çirkin çıkmışım Uu, hiç bana benzemiyor ver bakayım diyor e aynen sen e, ben böyle miyim e, vallahi valla üzgünüm böylesin yani. Şimdi sevgili arkadaşlar, erkekler bunu yapmıyor, aldırmıyor. Yani erkek kendini hep yakışıklı hissettiği için, fotoğrafçının ne çektiği önemli değildir. Erkek adam zaten bizzatı hep jön gibidir. Dünyada ve Türkiye'de araştırmalar var. Hanımefendiler aynaya bakarlar. Güzel bir kadındır, güzel bir genç kızdır. Normaldir, iyidir, kendini beğenmez. Bakıyor aynaya. Diyelim ekran olduğu yer aynı. Bir genç hanım bakıyor. Beğenmiyor. İşte buralarda ameliyat gerekiyor. Burada sakma var. Burada bu var. Şurada bu var. İyi değil, i̇yi değil, iyi değil, iyi değil, iyi değil, iyi değil. Beğenmiyor. Kadın gitti. Erkek geldi. Aynı. Aynı. Şimdi erkek olduğum için beyler lütfen darılmayın. Aynaya bakın erkekler. Diyelim 1.65 boyunda, saç kalmamış, yaş 50-55, göbek var. Bir de biz erkekler evde elbisesiz aynaya baktığımız zaman görünen manzara genellikle şudur. Lömbür lömbür bir vücut, macar salamı gibi bir görüntü. Macar salamından daha ziyade bizim doğuda keçi tulumuna e, tulum peyniri tıkarlar. Tıkarlar. Böyle ortada bir tümsek. Bir de o iki bacağın olduğu yer böyle iki tane tümsek. Sıkılmış. Şimdi böyle bir vücut. Erkeğin vücudu. Şimdi kadınlar töbe böyle değil. Erkeğin böyle bir vücudu var. Erkek bakar ve aynada şöyle bakar. Bir Brad Pitt algılıyor. Ya inanır gibi değil. Bir 65 boyundaki erkekler bakıyorlar. Aynada 1.80 boyundaki bir kıvanç tatlı tuğu algılıyor. Şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Bir de birçok erkek şimdilerde yeni çıktı. Şöyle durulur ayna karşısında. Şöyle bir bakılır. Erkek aynaya bakar. Şuralarda baklava algılıyor. Baklava baklava falan yok. Biz erkekler sürekli baklava yediğimiz için bizim baklavalar görünmez olmuş. Silindir olmuştur. Keçi tulumu gibi. Yuvarlak olmuştur. Şimdi bu büyük bir haksızlık toplum kadına güzel ol diye baskı yapıyor. Zayıf ol, narin ol yoksa seni beğenmezler. Bakınız bir erkek 50 yaşında, 55 yaşında göbekli olmuş. Problem mi? Değil. Saçı dökülmüş. Problem mi? Değil. Değil. Niye? Şöyle algılar toplum. E canım biraz göbekli ama bu adam e çalışmış, kazanmış, yemiş. E eh, göbekli olacak. Kimse bir kadın için şunu söylemedi. Efendim filanca efendi çok çalıştı yedi e göbekte oldu normal olarak demez kimse. Kadınlar çalışacaklar kazanacaklar ama yemeyecekler. Erkek yiyebilir. Kadın yemeyecek. Hem çalışacak kazanacak yok. Hocam sevgili dostlar ee, kadınlara haksız oluyor. Daha sonra tekrar konuşacağız. Toplumun kadına baskısı var. Bu çok hafif bir baskı. Kimi yerde de, işte yok töre cinayeti, Türk töresi değildir, o tekrarlıyorum. Efendim yok kadına saldırı ila. Şimdi yeme bozukluklarının dört muhtemel nedeni olabilir dedik. Bir, kalıtımsal faktörler. İki, ailedeki beslenme alışkanlığında bozukluk. Üç, toplumun zayıf olması, yönünde kadına baskı yapması. Direkt ya da dolaylı baskı yapması. Dört, bazı bireysel vakalarda uzmanlar, Hekimler genç kızın çocukluktan kadına geçmeyi reddettiğini düşünüyorlar. Yani çocuktu işte 10 yaşında çocuk bir çocuk bedeni var. Ee, henüz ergenliğe girmemiş vücuduna bir takım değişiklikler olmamış. Kızla erkek çocukta işte bloğa erdikten sonra ile birlikte bir takım bedensel değişmeler olur. Daha sonra da bir yetişkin kıvamlı vücutları erişir. Şimdi bazı biraz zorlanabilir, utanabilirler, yeni vücut ölçülerine utanabilirler. Aile utandırmamalıdır sevgili arkadaşlar. Bunun doğal bir süreç olduğunu söylemelidirler. Hiçbir genç kızın vücudundan utanması gerekmiyor. Vücudunu saklaması, kamburdurması falan gerekmiyor. Başı dik yürüyecek. Şimdi eğer ki biraz toplum etkisiyle, biraz psikolojik, Nedenlerden bir türlü. bir genç kız çocuk formundan kadın formuna işte göğüsleri vücudu gelişmiş bir kadın formuna dönüşmekten endişe ediyorsa o zaman yeme bozukluğu özellikle anoreksiye nervoza ortaya çıkıyor değerli dostlarım. Literatürde şöyle bir bilgi var. Dünyada diyet yapanlar arttıkça diyet sektörü güçlendikçe. Bir, yeme bozukları artıyor, iki obezite artıyor diyorlar. Şimdi bu sektörde çalışanlar, bu sektörden yani ekmek yiyenler, tıraşlanmışlar ılımlı bir şey önereceğim. Önceki literatürü söylemek istiyorum. Çoğunlukla çağdaş literatürde söylenenlerden birisi şu aksi görüşler var ama çoğunluk şöyle diyor. Diyet yapanlar arttıkça Toplumda diyet yaygınlaştıkça diyet sektörü güçleniyor ister istemez. Ancak diyet yapanların artması diyet sektörünün güçlenmesi yeme bozukluklarının tetikliyor, artırıyor artı obeziteyi aşırı doğan ötesinde kilolu olmayı artırıyor. Ben şöyle demek isterim. Şimdi şurada sevgili dostlar, şurada. Diyet kültürü var, diyet sektörü var, diyet yapmak isteyen insanlar var. Diyet kültürü, diyet sektörü. Burada ise yemek bozuklukları var. Bence bu iki çember birbirini karşılıklı etkiliyor. Diyet kültürü, diyet sektörü bir ölçüde yeme bozukluklarını olumsuz etkiliyor olabilir. Ama aynı zamanda yeme bozukluğu varsa kişiler bunu hissediyorlarsa, Adi yeme alışkanlığında sıkıntı varsa. Bu yeme bozuklukları da diyete ister istemez yönelmeyi zorunlu kılıyor. Ortaya çıkarıyor. Diyet yapmadan önce, diyete girmeden önce mutlaka bir hekime başvurmalı. Değerli dostlarım çoğunluk şöyle yapıyor. Karar veriyor, bakıyor, tartılıyor. Şimdi bir kısmımızın hakikaten diyet yapmamız gerekiyor. Yani boyla kilo arasında bilmem şu kadar. O yani ne bileyim on kilo olsa razıyım fazla. Ben de sürekli yani e, ne bileyim lise birden beri diyetteyim. Parantez. Bazen işte yiyorum hepsini makarna yiyorum onu yiyorum pilav yiyorum bir şeyler yiyorum. Bazen kaçırdığım oluyor. Birisi bakıyor o diyor hani sen diyet yapıyordun rejim yapıyordun e ben rejimdeyim diyor. E bu nasıl rejim diyor. Vallahi diyorum bu serbest rejim. Ne zaman ki bu serbest hocam, her şey serbest. Ne zaman ki bir dikta rejimine geçeceğim o zaman küle vereceğim. Şimdi bazılarımız diyeti diktatör rejimi olarak algılıyoruz. Bu da iyi değil. Yani ya çok yiyeceksin ya hiç yemeyeceksin, çok az yiyeceksin. Bu da uygun değil. Bunun orta yolu yok mu sevgili arkadaşlar? Zaman zaman anlatmaktan hoşlanırım. Bir Erzurum hikayesi. Şimdi Erzurum şivesiyle söyleyeceğim. Son biraz değiştireceğim. Erzurumlar anlayacak. Deveye sormuşlar. Demişler ki deve deve inişimi seversin yokuşu mu demiş. Deve de demiş ki neye demiş. Düz yol paralı mı oldu? Şimdi ya hiç yapma her şeyi ye ye ye bir gün yapacağım bir gün. 31 Aralık apartman toplantısının direkt bir temenniler bölümü gibidir. Kesin karar abi, Bu yıl kesinlikle diyet yapacağım. Sigarayı bırakacağım. Japoncaya başlayacağım. Tamboya başlayacağım. Nisan ayı gelir, yoktur. Nisan demedik ki, daha 8 ay var önümüzde. Hocam haberi atlanır. Özellikle en çok da bu diyet yapacağım kesin şeyi. Diyet yapacağım değil, diyete başlıyorum demek gerekiyor. Ve de çok katı e, dikta rejimi şeklinde olmamalı. Demokratik diyet olmadı, demokratik rejim kıvamında olmalı. ...mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor... ...sevgili arkadaşlarım... ...şimdi bir espri yapacağım... ...lütfen diyet uzmanları bana darılmasınlar... ...hep duyar... ...ben de gittim diyet uzmanlarına... E, ...epey gittim... ...faydası oldum... ...yani oluyor... ...fakat asıl uzman kişinin kendisi olmadı... ...yani diyet uzmanı da bir yere kadar... ...24 saat yanınızda yaşamıyor... ...bazı dizilerde görüyorum... ...yaşam koçu onunla birlikte oturup yiyor... ...yani bilmiyorum... Buna kadar doğru. Şimdi hep diyet uzmanlarının dediği, efendim, kahvaltıda kirbit kutusu büyüklüğünde peynir yeneceğim. Hep kirbit kutusu. Şimdi ben de sıklıkla diyet ve hala diyet yaptığım için son günlerde bu konuyu da televizyon için hazırlarken, literatür okurken aklıma şu geldi. Niye illa kirbit kutusu büyüklüğünde? yani zeytin işte beş tane o da diyor diye işte beş tane ama bugün dayanamadığın yedi yedin ertesi gün iki eksik üç tane yiyeceksin filan mantıklı fakat niye illa zeytine filan da e, demiyoruz niye peynir büyüklüğünde sevgili dostlar yani şu kadar peynir beni keser mi kesmez bu da kirbit kutusu acaba ...şu büyüklükte ben yesem nasıl olur? Hı? Bu da kirbit kutusu. Yani biraz el kararı göz kararı... ...kirbit kutusu biz anlayalım diye... E, ...sevgili uzmanlar... ...çok değerli uzmanlar söylüyorlardı Yani ben şöyle düşündüm... ...bunu koleksiyonumda buldum... E, ...bu kadar yemeği düşünüyorum... ...ama değerli izleyicilerim... ...lütfen siz aynı şeyi yapmayın. Evinizde bu büyüklükte bir kirbit kutusu yoksa... Sizin o klasik kibrit kutusu büyüklüğünde kibritle yetinmeye devam ediniz. Değerli dostlarım. Dünyada, dünya ölçeğinde son yüzyıllarda kilolu kadından zayıf kadına doğru geçiliyor. 17. yüzyılda Rubens'in yaptığı resimlere bakınız. Kadınlar bayağı kiloludur. Şimdiki hanımefendiler görse felaket, çok şişman, şişman denir. Ama o zaman kiloluymuş. Şimdi sıfır beden olmak isteyen genç kızlar var. Ben yani bu uygun değil. Sıfır beden manken bir zaman özendiriliyordu. iyicene ne? Bu, bu, bu, bu iyi bir şey değil. Sonra sonu kötü noktaya varıyor. Analokseye varıyor diyelim ki bu iyi değil. Bana ilginç bir örnek. Bin, geldi. 1996 yılında Dünya Güzellik Kraliçesi Efendim Alicia Maşa'da olmuş. Alicia Machado, 96 Dünya Güzellik Kraliçesi. Resmi var, zayıf bir genç hanım. Zayıf. Herhalde yarışmadan önce iyice rejim yaptı, egzersiz yaptı, peraliz yaptı filan. E, seçilince biraz rahatlamış, 2-3 kilo almış yazıyordu. 2 ya da 3 kilo almış. Kıyamet kopmuş sevenleri. Güzellik tacını iade et diyorlar. Geri alınsın, etmiyorsa geri alınsın diyor. 3 kilo aşağıdayken iyiydi. Şimdi 3 kilo aldı. Hocam o kiloda o günkü ortamda o insanlar arasında birinci seçilmiş. Nereden biliyor bu kadıncağıza kızanlar? Diğer ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu olanların iki 3 kilo almadıklarını nereden biliyor? Hocam bu şeyi gösteriyor bence toplumda. Zayıf olacaksın. Çok ince olacaksın. Şişmandan zayıfa doğru bir gidiş var. Bir zamanlar Avrupa'da Hey, korsa giyerdi kadına. Hani giyiyorlar ince bel. Hatırlayın resimleri filmlerde görürsünüz. Bol bir etek galiba. Tel falan bir şey koyuyorlar. Bel çok ince olacak. Beli ince değilse korse giydiriyorlar. Korse. Bir filmde vardı. Rüzgar gibi geçti. Bir filmde genç kız bir balaya gidecek. İşte dadısı habire patates yediriyor buna. Hem korsayı bağlı hem patates yediyor. Niye? Orada aç kurtlar gibi yemeğe saldırmasın diye. Yemezsin o yiydi bu karnın tok olsun diyerekten. Şimdi bu da mış gibi yaşamak demek. Davete gitmişsin arkadaşı yiyeceksin yoksa gitme. Şunun oldu literatürde yazıyor. Korsa elbisenin içine kadınlara belini ince gösterse korsa giydiriyorlar. O ipleri fazla çektiği zaman da zaman zaman kaburgalar kırılır. Şu alttaki kaburgalar kırılır. Türkçe bir söz vardır. Kadıncağızın bir kasaba gitmiş fi tarihinde. O zaman estetik ameliyat yok. Kasap yüzüyor. Buruştuklar gidiyor. Kadıncağız, Türk kadını dermiş ki yüz kasabım yüz güzellik gibisi yoktur. Şimdi bu, bu çıktığı zaman toplumda nedir? Estetik ameliyatlar yoktu. Ama güzel gözüme istiği hep var. Ve nedense hep kadınlar Yüzdürmek, zayıflaman, korsi giyip bellerini ince göstermek istiyorlar. Biz de eskiden geleneksel kültürümüzde şu ifade vardı: Bir gram et bin ayıverter. Bazen hatırlayacaksınız. Bir gram et bin ayıverter. Efendim, yani 500 gram et 500 bin ayıverter herhalde. Bir de şöyle denildi, özellikle Doğu'da, Erzurum'da denildi. İstanbul'da da vardı eski kültürümüzde. Yani çok da eski değil. Efendim herde Kayseri'de de var eşimin tarafı Kayseri'de bir kadının iyi olup olmadığı o kadının kocası hamama gidince belli olurmuş bir kadın iyi bir ev hanımım değil mi kocası hamama gittiği zaman ortaya çıkarmış nasıl hamama gitti adamcağız elbiseni çıkardı peştimadı sardı incecik çıroz gibi bir şey oklava gibi bir vücut ya bu kadın kocasına bakmamış diyor zavallı zayıf kalmış. Bir gramet et bir örte. Gitti hamamda göbek taşına oturdu diyelim. Lömp, lömp oturdu. Göbek, göğüsler, lömbür lömbür, bel, yanlar. Ot, ha çok güzel. Bu kadın kocasına iyi bakmış. Sevgili arkadaşlar kadın kocasına iyi bakmış da bu zavallı koca iyi bakılırken kalbi ne oldu bunun? Şekeri ne oldu? Tansiyonu ne oldu? Değerli arkadaşlar şüphesiz bir espri. Bir de denir ki Zayıf bir de askerden gelmiş zayıf olur genelde erkekler. Evlenince bazı aileler kızın tarafı kayınvardı iyi besliyor ve börek yediriyor yediriyor şişmanlıyor. E şişmanlasın kimse beğenmesin diye esprisine bu denir. Fakat gerçek olan şu ki toplumun geleneksel kültürümüzde sevgili arkadaşlar şişmanlık rağbetteydi. Kadın da kilo olacak erkekti. Bir gram et Dünyanın bakış tarzı değişti. Batı bakış tarzını değiştirdi diye biz de onlara baktık, değiştirdik. Şimdi kilolu kadından Rubens'in kilolu kadınlarından zayıf kadınlara çıtır mu kendini. Onlara doğru bir geçiş var. Sıfır beden. Sevgili dostlar. Sadece yemek için yaşamamalı. Ancak yerken yaşamın Kadını çıkarmak da mümkündür. Sonuç. Şimdi zayıflık primi yapıyor. Bir iddiaya göre. Anoreksiye nervoza, bulunmaya nervoza ve tıkılımcasına beslenme artıyor. Değerli dostlar. Kendi başınıza diyet yapmaya lütfen karar vermeyiniz. Yani işte kiloluyayım. Nasıl? Diyelim ki gerçekten kilolusunuz. Ölçtünüz, boyunuz belli. kilo var. Ama vücudunuz diyetim müsait mi? Bir hekime. Danışmakta yarar var. Diyemin eksikliği var mı? Biliyor musunuz sevgili dostlar? Hemen kendi başınıza diyet yapmayınız. Diyet uzmanına diyelim ki başvurdunuz. Bildiğim kadarıyla diyet uzmanlarının büyük çoğunu belki de hepsi hemen siz diyete başlatmaz. Önce bir kan testi ister. Bir tıbbi tetkik ister. Diyete başlamak için uygun mu? İyi niyetli kişiler gidip kızlara kan veriyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Ama vermeden bir baktırmak gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Vücudunuz ayda bir kere iki ayda bir kan vermeye müsait mi? Ya da diyet yapmaya müsait misiniz? Ferrome eksik, çinkome eksik ne eksiktir? Gerektiği zaman, gerektiği kadar diyet yapmanız, bu konuda kararlı olmanız, ama diyet yaparken de kendi vücudunuza, Zarar vermemeniz dileğiyle güzel diyetler dilerim. Üstün dökmen, hafta içi her gün dokuzda 360'te.